Elhamdülillah. Efendim iki. Selam konusu. E, selamün aleyküm. Aleyküm selam. Al, Allah'ın selamı üzerinize olsun demek. Alırken vavla ve aleyküm selam dediğimiz zaman yani sizin yaptığınız dua hem sizin üzerinize olsun hem benim üzerimizde olsun evet. anlamına gelir. Vav'u kullanmazsanız selamı reddetmiş gibi olur dedi. Ben öyle evet, mi? Doğal Böyle olmaz tabii yani. Aleykümselam dediği zaman onun zımnında ve aleykümselam vardır. Yani hiç kimse kasıtlı olarak o ve vav'u atlamaz. Dolayısıyla hani biz sadece la ilahe illallah dediğimiz zaman onun zımnında Muhammed Resulullah olduğu gibi selamun aleyküm siz de aleykümselam dediniz. Yani ve aleykümselam demiş olursunuz. Yani oradaki selam alınırken vav'la alınır. Ve aleykümselam. Yani Bunu vav'la almak daha mı güzel olur hocam? Yok, vav'la alınacak. Eee Niçin? O zaman hem kendimizde hemse yani yaptığınız üzere sizin de üzeriniz olsun, benim de üzerimiz olsun ikimize de evet. e, karşılık vermiş oluyoruz. Ama sadece aleykümselam dese e, bu kabul olmaz. Selamı senin selama ihtiyacım yoktur anlamına gelmez. Böyle bir şey yok. Onun zımnında vav vardır çünkü evet. e, selamı alan kimse ya senin selamama falan ihtiyacım yok demez. Öyle öyle bir şey olmaz. Biraz şey olmuş. Çok zahiren e, hareket evet. edilmiş. Yani işin biraz da ilmi boyutuyla cevap verilmiş gibi mi? Acaba? Yok yani biraz çok fazla şekilcilikten hareket Hı. edilmiş. Hı. Hani Hı. sadece men la ilahe illallah tehelel cenne deyip de Muhammed Resulah demese de cennete girer diyenler diyenlerin gibi. şeklen orada Muhammed Resulah zikredilmediği için sadece la ilahe illallah diyenler cennete girer hadisinden şekil üzerinden hareket etmeleri gibi bir şey olmuş. Evet. Halbuki o la ilahe illallah'ın zımnında Muhammed Rusulullah da vardır. Çünkü sadece la ilahe illallah işe yaramaz tek başına. Muhammed Rusulullah da şarttır. Çünkü Hz. Muhammed'in peygamberliğini kabul etmeyen e, Müslüman olmaz. Dolayısıyla selamün aleyküm ve aleyküm selam şeklinde alınır. Sadece aleyküm selam derse onun zımbınında <gülüyor> ve aleyküm selam da